İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhabalar. Günaydın merhabalar. Günaydın. Merhaba günaydın. Evet. Karikatür evet. var mıydı bu hafta? Sıcak karikatürler var. Çok sıcak. Hava, havalar <gülüyor> ısındı. Temmuz'a girdik. Yaza giriş yaptık. Sımsıcak bir giriş yaptık. Hemen uzak doğuya gidelim isterseniz. Ee, hmm. Şimdi konu Çin'de Hong Kong için hazırlanan ve oy birliğiyle geçen hafta kabul gören ulusal güvenlik yasası. Bu yasa için Hong Kong Demokrasi Hareketi'nin temsilcileri ...Hong Kong'un sonu yorumunu yapmışlar. Siz de işlediniz herhalde bu konuyu geçen hafta. Tabii. Evet işledik. Ee, Devamını da yani çok vahim haberlerde evet. var evet. Maalesef. Şimdi e, Belçik asıllı İsrail'li karikatürcü e, dostum... ...Michel Kişka. Hong Kong'taki son durumu... E, ...bu defa bir karikatürle değil de... ...neredeyse bir tablo çizerek... E, ...koskoca bir tabloyla gözler önüne seriyor... Hatta evet, ben nasıl açıklayacağınızı bu... <gülüyor> çok merak ediyorum şu anda. Yani bu aslında tek karelik panoramik bir çizgi roman bile diyebiliriz. <gülüyor> evet, ee, çok, çok yoğun, çok çok ustaca yapılmış. Zaten bir, baksanız e, 50 kişi var burada. <gülüyor> fazla, fazla. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok kalabalık. Ee, ana caddede muazzam bir insan kalabalığı. Sosyal mesafe hak getire, maske takan falan da yok. Ve ee, o kalabalığın içinde kimler yok yani seyyar satıcı işte saat satıyor değil mi yolda yemek yiyenler kadınlar e, cam silen var e, arabayı durdurmuş işte e, mağazalar e, şeyler e, kadın erkek çoluk, çocuk çocuk aşık yani hepsini tek tek anlatmak mümkün değil. Gemiler ee, var turist ge otobüsleri ge ge gemiler, var. Gemiler tabii tabii Canvaylar. iki katlı turist otobüsü tipik. Hong Kong tramvayı bir tane çekecek var oraya fazla yoğunlaşmayalım ee, ta, tamamen dolu ee, ve bir, bir tane de ahtapotun böyle devasa kolu müşteri içeri çekiyor ee, yoldan geçen bir e, müşteri herhalde be <gülüyor> bilmiyorum evet. yani her şeyi katmış e, kişiye misal kişiye bu dönerci de var. Için. Dönerci görmedim ya. Nerede bu kalabalıkta? Sağ Kırçı. tarafında dönerci aa, şey kesiyor, hayvan kesiyor. Evet, yani. evet, evet. He, he, o kasap aslında galiba, evet. kasap. Kasap. Kasap. Çünkü domuz kafası işte tipik evet. o e, Çinlere özgü şeyler, e, ördekler falan filan asılı. E, sol tarafta da bir Hintli e, silahlı e, bir Hintli görüyorum. <gülüyor> evet. O Niye orada bilmiyorum ama. Hakikaten. Şimdi gelelim, gelelim püf noktasına isterseniz. Daha fazla oyalanmayalım. Çünkü hakikaten panoramik bir çizgi roman bu. Tek başına, tek kare. Caddede bütün o yer alan mağazaların, lokantaların, yol kenarındaki yönlendirme tabelalarının hepsinin ortak konusu. Daha doğrusu ortak bir noktaları var. İsimleri aynı. Big Brother. Hatta bazıların altında you. evet George Orwell'un o ünlü cümlesi tamamıyla yer alıyor bazılarında. Big Brother, Big Brother is watching you. Abi ee, seni gözlüyor. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, neden böyle bir şey çizmiş, bu kadar zahmet etmiş kişka, <gülüyor> Allah'tan bilmiyorum ama e, bu yaz o da pandemiden e, dolayı şeyde karantinada herhalde e, canı sıkılmış olacak. Bu yaz bu sıcaklarında... Hong Kong'dan gelen bir haber de bu böyle karikatür doğrular gibi kütüphanelerden aktivistlerin yazdıklı, yazdığı mücadele hmm. ve demokrasi kitapları kaybolmaya başlamış. Ulaşılamıyormuş hmm. kitaplara. Evet. Son çok, son yani ya, tam bu şey işte. Büyük evet. bir birader evet. abi gözlüyor. The Guardian'da gözlüyor. yer alıyor. Bu arada, bu arada. E, fakat bütün bu tabelalar yoldan geçenleri pek rahatsız etmiyor turistleri falan galiba değil mi bu? karikatürde. Yok. Herkes memnun. Memnun değil Bence hangi birini izleyecek burada hiç emin değilim. <gülüyor> o kadar kalabalık ki. <gülüyor> o değil mi? Ya de, bir de öyle bir güçlük var. Ama Çin'de başardığına göre burada da başarır yani. Şangay'a bakacak <gülüyor> evet, evet. olursak. Guanzu'ya falan diğer büyük kentlere. Neyse e, bu, bu, bu sıcaklarda yine de e, onlara biz sabırlar dileyelim. E, hem Çin'deki e, Çin vatandaşlarına hem Hong Kong'lara. E, Amerika'ya gidelim diyorum. E, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı. E, cumartesiydi galiba değil mi? E, evet. Ve cumartesi. E, ABD Başkanı Donald Trump e, gözdağı verdi. Ne yaptı? E, Rushmore. Değil mi? Rushmore. Doğru mu okuyorum? Rushmore. Rushmore. Evet. E, Rushmore Dağ anıtına gitti. E, ve orada Floyd olaylarında heykel yıkan göstericileri e, Trump usulü bir gözdağı verdi. Gelmiş. 7 binden fazla kişiye e, seslenmiş Trump. Amerikan halkı ülkesinin değerlerinin, tarihinin ve kültürünün elinden alınmasına İzin vermez demiş. Bu sözde söylediği yer de o yerlilerin yani Lakota siğularının altın keşfedilmeden önce yaşadıkları yer. Amerika <gülüyor> Amerikan halkı ülkesinin. demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi e... ama yine konuşma öncesi galiba protestos var. Yolları kapatmışlar. Bizim alanımıza giriyorsun falan demişler. Öyle yazmışlar. Her neyse e yine... Belçika kökenli bir karikatürcü. Michel Tischkada böyleydi. Ee, Luc Desimakers. Ee, onun imzası daha kolay. O Suckur. Ee, i̇mdat <gülüyor> anlamına geliyor Fransya'da. O da durur mu? Hemen e, almış e, bir karikatür yapmış. E, bu eski ABD başkanlarının ki George Washington işte Thomas Jefferson. Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'un e, orada büsleri var. Kayalardan uyulma devasa büstler. Evet. Ee, e, şeylerin egemenlik hakkı olan dağlarda tamamen iki evet. antlaşmayla verilmiş olanlara hiç izinleri falan alınmadan zorla Hı -hı. dağların oyularak yapıldığı dört karakter yani. Evet. Başka. Ama bir ne eksikti? Şir. İşte o Sekurhu eksiği tamamladı. Evet. Ee, <gülüyor> Değil bir Trump balonu oturttu. Ama Nasıl bir balon? <gülüyor> şimdi, <gülüyor> bu balonu tanıyoruz aslında. İngiltere'de 2017 yılında ortaya çıkmıştı ilk. Daha sonra Trump'ın e, Avrupa'da ve hatta diğer e, kıtalarda da yapmış olduğu e, seyahatlerde e, Trump'ın önüne, Trump'ı protesto amacıyla çıktı, uçuruldu bu e, balon. Bebek Trump balonu. Yani şimdi... Samiyetle söylüyorum, bana soracak olsanız o soğuk ve ürkünç görünümlü başkan yontularının önünde bu sarı kahküllü ne bileyim bir çengelli yineyle e, kundağa tutturulmuş tombul bebek. Alt o, bezi bağlanmış. <gülüyor> alt bezi evet. Yani e, pek hoş olmuş ya. O e, Rushmore ağır havayı yumut, yumuşatmış adeta değil mi? Evet. <gülüyor> yani e, bence o sökür de Trump da güzel bir iş başarmışlar. Dört ee, Temmuz'da diyeceğim yani. Başka diyecek bir söz bulamıyorum. Hakikaten <gülüyor> müthiş. Evet. evet. Şimdi gel gelelim bizim e, memlekete e, geçtiğimiz hafta e, bize de sıcaklar bastırmıştı bayağı Temmuz ya. E, barolar haftasıydı. E, Ankara, İzmir, İstanbul e, çoklu baro kurulmasının yolunu açan e, yasa teklifi yapıyordu. E, Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri bir yandan sürerken düzenlemeye karşı çıkan görüşmeleri, izlemelerine izin verilmeyen çok sayıda baro başkanı da e, kampüste, Büyük Millet Meclisi kampüsünde de nöbetteydiler. Aynen karikatürcüler gibi onlar da nöbetteydi. Kalem elde, fırça elde bekliyorlardı. Çünkü e, yani olay e, adalet bir kere konusu e, çok ilgilendiriyor karikatürcüleri. Ee, ve hafta içinde çok sayıda adalet tanrıçalı e, temiz karikatürü çizildi. Mizah dergilerinde, gazetenin mizah falan e, sosyal medyada da çok gördük. Ben Muhammed Şengöz'ün e, çok yalın fakat anlamlı bir karikatürünü anlatmak istiyorum. E, Muhammed Şengöz hemen bütün meslektaşlarının yaptığı gibi e, temisi kullanmamış karikatürü. Bambaşka bir simgeyi. Ee, eşitliğin ve adaletin sembolü diyeceğimiz o teraziyi çizmiş e, bir başına bir süveç şeklinde e, beyaz zemin üzerinde siyah bir terazi görüyoruz adalet ve e, eşitlik simgesi olarak. E, bu terazi simgesinin kollarında da aynı hizada asılı duran iki tane e, kefe olur her zaman. Ee, ama Muhammed'in terazisi biraz farklı. Sol kolunda asılı kefe normal bir tane. Sağ kolda ise muhtelif boylarda fakat soldakinden daha küçük. Ee, altı adet e, kefe var değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı adet evet. Ee, Bura rağmen soldaki kefe ağır basmış. Yani e, adalet terazisinin ayarı e, biraz kaçmış, bozulmuş nedense. Emreden ee, acaba? Bilmiyorum. Ee, Muhammed yani göz böyle bir mesaj vermiş. Ee, çoklu baro düzenlemesine karşı olduğunu düşünüyorum. Ben de. Yani bir de ilginç bir not ekleyebiliriz belki hemen. Ee, 80 evet. baro var Türkiye'de ve 80'i de çoklu baro düzenlemesine karşı. Allah Allah. Ee, <gülüyor> bu arada cuma günkü görüşmeler sırasında baroları başımıza bela eden Yunanlarmış diye de bir konuşma geçmiş vekiller arasında. Evet. Eski Yunan'da, eski ben Yunan bana, o zaman Ben buna uygun diye. bir karikatür beklemiyor değildim bugün. Ee, doğru. İyi fikir. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Özdeş. Ben daha bu haftaki karikatürümü <gülüyor> çizmemiştim. <gülüyor> tamam, süper. <gülüyor> Altına ismini yazarım. Teşekkürler. <gülüyor> İlham kaynağı olarak. <gülüyor> Barolar bir yana şimdi e, de TV'leri ayar içinde değil mi? Ee, evet. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda e, geçen haftalardan bir kararla Halk TV ve Tele1'e 5 gün yayın dur durdurma cezası verilmiş. E, program durdurma cezası yerine yayın cezası verilmesi nedeniyle de iki televizyon kanalının ekranlarının 5 gün boyunca karar kararacağı bildirilmiş. E, i̇şte tam da bu esnada e, karikatürcü Murat, Murat Sayın e, sosyal medyada bir karikatür paylaştı. Her ne kadar ben konusuyla ilgisi olduğunu zannetmiyorsam da anlatmadan duramayacağım bir karikatür bu. Çünkü bana çocukluk günlerimi hatırlattı. Çocukken nedense çok oynamayı çok sevdiğimiz böyle çok sevimsiz bir oyun vardı. Arkadan böyle genellikle kendimizden daha küçük ve güçsüz arkadaşlarımıza yanaşır. Aniden iki avucumuzla gözlerine bastırır. Sıkı sıkı gözlerini yumardık. Zavallı o çocuk da bir anda neye uğradığını şaşırır dünyası karar böyle ee, ne kadar çırpınırsa çırpınsın e, bil bakalım ben kimim sorusuna ki sorulmazdı da o, soruruz, o söylemek zorundaydı işte isim saymak zorundaydı doğru yanıtı verene kadar da gözleri sıkı sıkı böyle e, avuçlar e, o, o da bu ellerden bir türlü kurtulamazdı sonra herkes gibi büyüdük ve bu saçma olduğu kadar sinir bozucu oyunu unuttuk fakat ar aramızda unutmayanlar da oldu hiç beklenmedik anlarda sırf böyle selamlaşmak ve böyle samimiyet göstermek amacıyla arkadan yaklaşıp bir bakalım ben kimim falan yapanlar hala var sizin de başınıza gelmiştir belki. Yok, ne yapsanız bize olmuyor. O iş. Olmuyor mu? <gülüyor> Bizde yapılmıyor. <abi. gülüyor> yok yok kurtulamazsınız. Oluyordur. Oluyordur. Neyse karikatüre gelirim. Yani Murat Sayın'ın karikatüründe de benzer bir durum tasvir edilmiş. Gençten bir erkek kişinin böyle gözleri arkadan gelen iki el tarafından sımsıkı e, örtülmüş, kapatılmış, delikanlı bir an önce kurtulabilmek için aklına gelen ilk ismi Haykırıyor. Öyle. Ne diyor? Rütük. <gülüyor> Bilmiş mi acaba? Bilmem. Eller duruyor hala. Ee, o şey karikatür gereği yani iki karı evet. olsaydı belki eller giderdi ne bileyim. <gülüyor> belki azdı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şimdi bir diğer e, gündem maddesi de sıcak gündem maddesi Z kuşağıydı tabi. Ee, bu kuşat mensuplarının yaptıkları yüzünden Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya düzenlemesinin acilen çıkartılmasını istemiş tahtı başında. Ee, sosyal medya yasa tasarısı e, detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamış. Ee, şimdi bazı gazetelerde okuduğuma göre bazı e, konunun özgürlük dengeleri de dikkate alınarak sosyal medya yasağı şeklinde değil müeyyide ...el alınması benimselmiş. Böylelikle... ...sosyal medya yasağı gelecek... ...sosyal medya kapanacak korkuları da... ...bitmiş. bitmiş. Mı? Çok son derece. Ya işte... <gülüyor> Kahrolsun... ...bazı şeyler. Ya Kesinlikle katılıyor. Evet. Şimdi... ...Hollanda'da yaşadığını bildiğim bir karikatürcü... Ya ...Yakup Karahan... ...eski görgülçülerden... E, ...sosyal medyanın hepten yasaklanması durumunda neler olabileceğini e, çizmiş. Fütüristik bir anlatım, bir, bir karikatür çizmiş aslında. E, fakat biz İstanbulluların çok aşina olduğumuz bir e, meslek dalını e, öne çıkarmış. Hani e, böyle e, şey her dönemde e, çeşitli şekillere bürünüp ortaya çıkar. Adı kara borsacılık, e, evet. konser ya da maç biletleri... Ee, ne bileyim çakma koku satarlar çakma saat, çanta eskiden sigara, mağaldoro kent değil mi? Evet. Ee, Aynen öyle. böyle köşe başlarında bir takım garibanlar işte ee, Yakup Karahan'ın karikatürüne gelecek olursak bu kez karanlık bir sokağın köşesinde bir çöp kutusunun hemen yanı başında mevzilenmiş uzun pardüsülü, kara gözlüklü böyle kepi kafasında ee, e, kara borsacı var. Fakat bu farklı bir meta pazarlamaya çalışıyor yoldan geçenleri ee, Böyle hadi Twitter var, Facebook var, internetçi geldi. Fırsatı kaçırma diye alacak alacak <gülüyor> böyle sesleniyor. <gülüyor> Epey şaşırmışlar değil mi? Evet. Sohbetten etraftan geçenler, geçenler etraftan şaşırıyorlar geçen. falan yani. Nasıl olur böyle bir şey diye. bütünistik bir, bir karikatür inşallah gerçekleşmeyecek tabii. Evet, ee, evet, çünkü evet. Yani evet sadece de ele alınacak başka bir şey yok. Evet bu kadar ferahlatma <gülüyor> iyi geldiyse artık gönül rahatlığıyla yaz tatiline de çıkabilirsiniz. Tabii. Ben şimdilik bir yere gitmiyorum bu yaz buradayım ve merak etmeyin karikatür anlatmayı sürdüreceğim elimden geldiğince. Fakat Ercan Akyol öyle bir yaz karikatürü çizmiş ki imrenmemek mümkün değil. Bu hafta son olarak onu anlatmak istiyorum. Karikatürde deniz kıyısında bir plaj çizmiş. Çok da güzel çizmiş. Şezlonglar, şemsiyeler açılmış, tatilciler rengarenk mayolarıyla. Değil mi? Bikinili bir kadın var. İşte yazın keyfi tam anlamıyla sürülüyor. Sosyal mesafe falan hak getire yine. Maske takmaya da gerek yok. Anlaşılan tehlike. Ne takmaya? Mask, maske. Maske. <gülüyor> evet diye Yani karikatürde herhangi bir tane görmedim de. Yok güneş gözlüğü var. Şapka güneş var. var evet. evet. Şapka güneş gözlüğü. <gülüyor> bikini var. Mayo var. <gülüyor> Maske neymiş? <gülüyor> evet. ee, yani işte böyle onlar güneş ışınlarından yararlanıyorlar işte deniz kıyısındakikiler. Fakat e, bir tuhaflık var değil mi? Bu e, altında güneşlendikleri güneş bir tuhaf sanki. Şekli, evet, şekli tanıdık bir şekil <gülüyor> bu bildiğimiz COVID-19 virüsüne benziyor onu andırıyor aslında andırmıyor da yani Ercan Akyol bu güzel plaj manzarası karikatürüne güneş yerine bir COVID-19 simgesi yerleştirmiş. Kırp kırmızı evet. evet kırmızı mı? Sa sarı sarı da ışılcıyor evet. avlıyor. Ee, yani insanlar güneş banyosu değil, COVID-19 banyosu yapıyor. İyi mi? <gülüyor> evet, Olacak çünkü, şey mi bu? Bu çok çarpıcı. Bugün e, biraz önce e, ilk bir saat içinde de konuşma fırsatı bulduk azıcık. E, yani Florida'da tümüyle açıldı. E, hı hı. Bayağı da böyle 12 milyonluk falan bir şey. Belki de daha fazla nüfusunu hatırladım, hatırlamıyorum şimdi tam. Ee, açıldı ve muazzam bir yükseliş e, izleri var. Yani Florida'daki plajlarda tıpkı Ercan e, Akyol'un çizdiği gibi manzaralar var. Fakat açılış tamamen kapanmaya yol açacak herhalde. Çünkü Bali direndi e, Florida'yı kapatmamakta. Açıldı artık işler yapılsın diye. Bütün rekorları kırmış durumda. Hatta üç eyaletin şeyi var, çizelgesi, eğrisi var. E, Texas ve Florida'da tavana vurmuş durumda. E, 1 Haziran-4 Temmuz arasındaki şeyler eğride. Covid e, bir tek New York hala kapanmalara devam ettiği için o düz bir çizgi halinde en dipte seyrediyor. Çok çarpıcı bir grafik de vardı. Bu da onun bir belirtisi olabilir Türkiye açısından. Bu da fütüristik. Hocam ee, teessüf ediyorum. Yani tam kararımdan cahilmiş artık tatile çıkmayı düşünür olmuştum. <gülüyor> Şimdi keyfimi <gülüyor> kaçırdınız ya. <gülüyor> Yok. E, Ercan yüzünden oldu. Ey hak e, hakyol yani insanın keyfini <gülüyor> niye kaçırıyorsun? <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> Peki, Peki hangisini seçiyoruz? Ee, bilemedim. Siz karar verin. Ee, biz uyacağız tabii. Demokratik bir <gülüyor> <Evet>. şekilde. <gülüyor> Vallahi ben Mişel Kiçkadayan yanayım her şeye rağmen. Olağanüstü bir ustalıkla çizilmiş. Hong Kong'da herkes ortalarda ve büyük abi sizi gözlüyor manşetler altında. E, emeğin Çele hakkını verelim diyorsunuz yani. Evet. <gülüyor> evet. Ürkütücü yani. <gülüyor> evet. Peki Katılıyorsanız, evet, bunu Yani seçelim, katılmamak, evet. katılmamak mümkün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bel <Bezidar Peki>. olun. <gülüyor> teşekkür ediyoruz, bir bu kabile. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek, görüşmek üzere, görüşmek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri.